Merhaba, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Boğazköy'de HES'lere karşı mücadele eden Boğazpınar Köyü HES karşıtı platformun düzenlediği 3. Karasu Kültür Sanat Festivali bu yıl 16-17 Ağustos'ta yapılacak. Boğazpınar Köyü HES karşıtı platform, ırmaklar özgür akacak sloganıyla yola çıktıkları Boğazpınar Köyü Karasu Kültür Sanat Festivali'nin programını açıkladı. Tüm HES karşıtlarını ve çevre gönüllerini festivale davet eden Boğazpınar Köyü HES Karşılı platformun çağrı metninde şu ifadeler yer alıyor. Bizler yaşam alanlarımızı korumaya çalışırken HES konusunda yapılan ve yapılması olası yasal düzenlemelerin lehimize olmayacağı, aksine özelleştirme politikaları ekseninde aleyhimize sonuçlar doğuracağı artık gün gibi aşikar. Bizlerin mücadelesi sonucunda kimi projeler durmakta veya yavaşlamakta. Ne yazık ki kesin ve kalıcı bir çözüme ulaşamıyoruz. Yeni HES yapımlarını engellemeye çalışsak da yapılan HES'lerin yaşama verdiği zarar konusunda bir çözüm de üretebilmiş değiliz. Benzer mücadelelerin verildiği her noktada mücadelelerimizi kendi alanımıza daraltarak sürdürüyoruz. Bu festivalde bizler gibi yaşam alanlarını savunanları, eksik olanın ne olduğunu, yaptığımızı yapamadığımızı önümüzdeki engelleri bulmaya ve tüm bunlara karşı çözümleri beraber üretmeye çağırıyoruz. Bir araya gelirsek birbirimizin deneyimlerinden faydalanabileceğimize, daha fazlasını üreteceğimize, mücadeleleri ortaklaştırarak güçlenebileceğimize ve böylece önümüzdeki engellerle daha ciddi mücadele edebileceğimize inanıyoruz. İşte bu nedenlerle düzenleyeceğimiz festivalin Boğazpınar Festivali olmasından öte tüm HES karşıtlarının ve çevre gönüllerinin ortak festivali olmasını arzuluyoruz demiş Boğazpınar Köyü HES Karşıtı Platform. Festivali çok sayıda yerel Çevre örgütü de destek veriyor. Boğazpınar Köyü'nün HES süreci 2009'da KTM grubuna bağlı şirketin köye gelerek köylülerin topraklarını satın almaya başlamasıyla başlamıştı. İlk HES projesi Öküzini Nehri'nde açılmıştı. 2012 yılında 5 yeni HES projesi daha yapılmak istendi ancak bakanlık yaban hayatı geliştirme sahası olduğu için beşini de reddetti. Son olarak 18 Haziran'da Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği futbol turnuvasında köy takımının futbol oyuncuları "Boğazpınar'da HES istemiyoruz" pankartıyla sahaya çıkmışlardı. Polisle de, de gerginlik yaşanmıştı. Kadıköy Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıldır ıslah çalışmaları sürdürülen kurbağalı derenin sularını analiz ettirdi. Kadıköy Belediyesi sonuçları açıkladı. Netice ürkütücü. Analizler 6 ayrı bölgeden örnekler alınarak yapıldı. Tahli sonuçlarına göre sınır değer azami 200 olması gereken Eşerya Koli sayımı cadde Bostan plajlarında 2000'de, Moda Deniz Kulübü'nde 3000, Fenerbahçe Burnu'nda 30.000, Kalamış Marina'da 20 bin, Yoğurtçu Parkı bitiminde ise 150 binde. Durum toplam koliform bakteri sayısında da pek farklı değil. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi. Tahlillerde denizde hiç olmaması gereken ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olan diğer bakteri grupları da yani toplam koloni ve pseudomonas test edildi. Tahlil sonuçlarını yorumlayan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nohoğlu vatandaşlarımızı daha önce denize girmemeleri konusunda uyarmıştık. Tahlil sonuçları beklediğimizin de üzerinde bir an önce bu soruna çözüm bulunması gerekiyor. Halkın sağlığını riske atmaya hiç kimsenin hakkı yok dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resmi gazetenin 12 Ağustos 2014 sayılı sayısında doğal sit alanlarında planlanan hidroelektrik santralleri projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik ilke kararı yayınlandı. Evrensel Net'in haberine göre medyada doğal sit alanlarında HES izni yok diye yer alsa da Karar, gerçekte belirli istisnai kriterleri taşımayan doğal sit alanlarında HES'lerin yapılmasına izin veriyor. Yani sit alanları yeniden derecelendirilecek, HES projelerine yeniden izin vermenin önü açılıyor. Karadeniz'deki HES davalarının avukatlığını yapan Yakup Okumuşoğlu da yaptığı açıklamada, ilke kararı ile doğal sit alanlarında HES yapmanın önü kapatılmış algısı yaratıldığını söyleyerek gerçek bunun tam tersidir, dedi bu ilke kararıyla. Çin'in güneybatısındaki Goychu eyaletinin Şişe kentinde etkili olan şiddetli yağmurda 9 kişinin öldüğü 11 kişinin ise oluşan sel sularına kapılıp kaybolduğu bildirildi. Xinhua Ajansı'nın haberine göre Şişe kentinde yaklaşık 5 saat aralıksız yağan yağmur sonucu oluşan sel 9 kişinin ölmesine 11 kişinin kaybolmasına neden oldu. Yerel yetkililer bölgede 3.120 kişinin güvenlik nedeniyle tahliye edildiğini, oluşan selin 25 evi sürüklediğini, 42 evinde ciddi zarar gördüğünü belirtti. Bölgedeki ekonomik kayıp ise yaklaşık 31 milyon dolar. Ülkenin güneybatısındaki Chongqing bölgesinde de cumartesi güne etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde iki yol işçisi kaybolmuş, 32 ev çökmüş ve 360 Kişiye yeni yerleşim yeri sağlandı, aktarılmıştı haberlerde. Anlaşılan iklimin şirazesi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kaçıyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.